Bismillahirrahmanirrahim. Bu arkadaşımız soruyor, diyor ki, kadınlarla, kadınlara, yabancı olan kadınlara davet edebilir miyim? Kafir olan kadınlara veyahut da e, Müslüman olan kadınlara konuşup onları davet edebilir miyim? Birinci olarak diyoruz ki arkadaşlar, bu sorunun cevabı, birinci olarak davet konusu ilim konusu. Davet konusu ilime ihtiyaç olan bir konu ve emr-l-munker emr-l-munker konusu ilme nehtyacíme konu yani daveti birinci olarak ilim ve orant kişi yapması ilmi olduğu ki yapması gerekir bu bir ikincisi e, sizin bildiğiniz kadarıyla kadınlar fitne fitne olan e, kadınlar bazre aktačklar davet konosu ile girip ne yapıyor e, kendini ne yapıyor e, fitneye çekip Allah korusun, zinaya kadar götürebiliyor. Onun için bu konuda çok dikkatli olmak gerekir. Bu konuyu sınırını bilmek gerekir. Yani ben davet yapıyorum diye ne Allah'la Allah yani Allah'la kullarını kandırmamak gerekir. Ee, yani Allah'ın kullarını ve kendini kandırmamak gerekir. Diyorum yani kendini ve Allah'ın kullarını kandırmamak gerekir. Bu niyetin iyi bir şekilde olması gerekir. Üçüncü olarak da e, dikkatli olun, yani kadınla tek olarak kalmamak gerekir. Tek olarak kalmamak gerekir. Dördüncü olarak da e, o kadında, yani yüzüne bakmamak gerekir. Yüzüne bakmamak gerekir. Konuştuğunuz zaman, yani aşağı, e, gözlerinizi aşağı alıp, o kadına e, o şekilde konuşmanız gerekir. 5 olarak da, e, yani konuşmadan önce bir başka kitap veyahut da yazı E, hadisler olan, Kur'an'ın olan bir ayetler varsa o şekilde yazılırsa daha iyi olur diyoruz. Beşinci olarak. Altıncı olarak da altıncı olarak da arkadaşlar e, yani e, ses veyahut da e, kelimeler kullandığınız zaman o ses tonuna, o kelimeler konusuna dikkatli olmanız gerekir. Yani şair şiir gibi bir şeyler deyip veyahut da bir ince kelimeler kullanıp o kadını çekmek için olmaması gerekir. Bu konu olmaması gerekir. Yani bu konu gördüğünüz kadarıyla detaylı olan bir konu. Ve bizler diyoruz ki herkesin niyetinin katlarının içine giremiyoruz. Bu fetva böyle. Bu fetva böyle ama zor olan bir iş ve hiç şüphesiz ki kim ki kim ki yani kendinden korkuyorsa bu şartları bile toplansa kendinden korkuyorsa imanı zayıf olduğu için vayahut da şubu olduğu için onun kaçınması bu konuda daha iyi olur diyoruz. İlle de ne yapacaksa davet yapacaksa eşini göndersin kızını göndersin e, arkadaşlarının eşlerini konuşup eşlerini göndersin diyoruz. E, öz olarak sizler kafir özkesinde yaşadığınız için bu durumlar tehlikeli durumlar Fee, kadınlar yani biliyorsunuz diyor, ki peygamber Efendimiz diyor ki kul ümmetin fitne fitne-i ümmeti yani ne, kadın yani diyor ki peygamber Efendimiz hissiyatı ki e, kadınların bütün yani beni İsrail'in en beni İsrail Yahud kavminlerin en önemli fitnesi, en e, yani kötü olan fitnesi kadınlar, kadınlarla kadınlardı. Kadın fitneleriydi. Onun için bu konuya dikkat etmeniz e, gerekir.